Anlamaya çalışıyoruz. Şimdi tefsirde İsrailiyat meselesi. Şimdi kardeşler biz bazı müfessirlere baktığımızda, işte Taberi İbni Kesir gibi vesaire, Bu mühessirler tefsirlerinde sahih olmayan ve İsrailiyat olan rivayetlere yer vermişlerdir. Bunu görüyoruz. Ve bundan dolayı da bazı ilmeyli kimseler tarafından eleştirilmişlerdir. Mesela örneğin işte Kur'an ilimlerine dair, ulumul Kur'an'a dair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 Mutlaka şu iki, da, iki durum dahilindedir. Birincisi ya bu müfessirler, yani İsrailiyatın nakleden bu müfessirler direkt olarak ehli kitaptan nakilde bulunmuşlardır ki bu çok nadirdir. Ya da işte Taberi gibi, Salebi gibi tefsir nakil yapan müfessirler ne yapmışlardır? Yaptıkları bu nakiller içerisinde seleften rivayet ettikleri bu tür haberler vardır.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 Resul Ali sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Hadisu an bani İsrail ve la harac. İsrailoğlarından rivayet edebilirsiniz. Bunda bir sakınca yoktur diyor Ali sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'deki rivayette. O yüzden peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İsrailoğlarından kıssa anlatmayı bir süre yasaklamasının ardından bu yasağı bizzat kendisi kaldırmıştır. O halde çıkıp da eee bakın bu cümlemeyi kaydedin. O halde çıkıp da eee sorumluluğu kaldırılmış olan bu konuyu daraltıp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 Bu İsrailiyattan kabul ettikleri bazı hususlar çıkmıştır, tasdik ettikleri bazı hususlar çıkmıştır. Bunun sebebi de, bunun sebebi de bir delile dayanmalarındandır. O yüzden aleyhissalatü vesselamın, e, işte sizler ehli kitabı tasdik etmeyin ve tekzip etmeyin sözü umumu üzere değildir. Sahabe bunu o yüzden, bunu umumu üzere anlamadığı için bazı İsrailiyatı tasdik etmişlerdir. Veya doğru olduğuna meyil etmişlerdir. Veya doğru olabilir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 bizim yani mütahhirlerin kaydeleri eksiktir ve kusurludur ve zayıftır zaten. Selef'in islahlarını bütün yönleriyle kuşatamayacak olması yönüyle zaten bizim ee, koyduğumuz kaydeler zaten zayıftır, kusurludur. Bu sebeple de Selef'in sözlerini o kaydilere göre değerlendirmek, e, onlara itiraz etmeye ya da onların sözlerini reddetme sonucuna götürür. Şimdi bakın.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 Yani bu peygambere yakışmaz. Bu, bu peygamber hakkında nasıl olur? Kesinlikle bu haber yanlıştır. Şeklinde mu, mücerred olarak akla dayalı yaklaşamazsın. Çünkü peygamberler hakkında, nübüvvet makamı hakkında neyin caiz olup olmadığını belirleyen dindir. Şeriattir. Bunu neden söylüyoruz? Bakın şu, şu noktada önemli. Şimdi İsrailiyattan gelen birçok haberler var tefsirlerde.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 Dediğim gibi Süleyman Aleyhisselam'ın hanımlarına musallat olup nikahlamasını söz konusu etmiştir kıssa. Bunun batıl olduğunu biz inanıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki peygamberlerin tabir sahi ise yatakları masumdur. Yani ee, kastımız şu. Yani estağfurullah hanımlarının fuhuş gibi vesaire. Bu bu türlü şeylerden masumdur. Evet kafir olur, müşrik olur hanımlar ama yataklarının kirlenmesi bu anlamda masumdur.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 Sonra İbn Kesir bunu zikrettiği zaman zikrettikten sonra tefsimde isim da sahiptir diyor. Ve aynı, ayrıca dediğim gibi bu İbn Ebi Şeybe'de, El Musannif'te vesaire var e, mevcuttur bir rivayet. Şimdi baktığımız zaman kısada şöyle bir olay var. Bu isayetten giren bu kıssa şimdi Ömer radıyallahu anh bunu zikrediyor. Şimdi baktığımızda diyor ki öyle bir taş ki 10 erkek kaldırabilir ancak. Ancak Musa aleyhisselam geliyor tek başına bunu kaldırıyor. Şimdi bakın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 diyoruz ki evet bakın bazı mü mü müelliflerin sahih hadislerde geçen kıssalarla yetindiğini bildirdiğini görüyoruz. Şimdi biz bazı müelliflere baktığımızda sahih hadislerde geçen kıssalarla yetindiğini bildiriyorlar. Biz sadece sahih hadislerde geçen kıssalarla yetindiriz. Evet. Bu güzel bir metottur. Yani bu müfessillerin sahih hadislerde geçen kıssalarla yetindiğini bildirmeleri güzel bir metottur. Ancak